Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz Hilmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Hilmi Alet TV komutu adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rabbim versin inşallah. Cümlemize inşallah. Amin. İlk sorumuz hocam açık süt alıyoruz. Bazen süt kesmiş oluyor. Böyle durumda sütçü ya parayı iade ediyor ya da o miktar süt veriyor. Sorun şu. Kesmiş olan sütü biz atmıyoruz. Ondan çikoret yapıyoruz. Bu bize helal olur mu demişler. Evet. Elhamdülillah mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu alâ Rasûlillâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve bâ'd. Eee İslam fıkhında bir insan bir malı satın aldığında, almış olduğu malın her türlü kusurdan, her türlü ayıptan beri olması, temiz olması esas bir kuraldır. Bu sebepten dolayı, müşteri satın almış olduğu malda herhangi bir kusura muttali olsa, belki ki o kusur malın külli itibarıyla yok olması anlamında olmasa bile. Böylesi bir durumda herhangi bir şart koşmamışlarsa o malı geri iade etme hakkına sahiptir ki kitaplarımızda bu hıyarul ayıp namı anılmaktadır yani ayıp muhayyerlili, kusur muhayyerlili. Ancak böylesi bir durumda müşteri satın aldığı malı geri iade eder ve satıcı da almış olduğu bedeli müşteriye geri iade eder. Burada işte kardeşimiz şunu ifade ediyor, süt alıyoruz diyor. Almış olduğumuz süt bozuk çıkıyor, kesmiş oluyor ki bu aslında kaynatıldığı zaman ortaya çıkar. Hı hı. E, böylesi bir durumda e, elbette satıcı olan kimse parasını geri iade ediyor. Ama o süt, yani bozulmuş olan süt aslında bir çöp değil. Yani şöyle değil, örneğin işte manavdan bir karpuz aldınız, e, aldığınız karpuzu kestiniz, içi çürümüş çıktı. Hı hı. Bu tamamıyla çöptür. Yani bunu siz satıcıya da geri iade etseniz o da çöpe atacak, siz de onu çöpe atacaksınız. Böylesi bir durumda onu geri vermişsiniz veya vermemişsinizin bir önemi yok. Karşılara paranızı iade eder. Ama bozulmuş olan bir sütü yani kesmiş olan bir sütün farklı alanlarda kullanımı mümkündür ki evet. aslında ifadede bu noktada. Yani peynir olarak kullanılıyor. Hatta ondan başka şeylerde yapılma imkanı vardır. Bu sebepten dolayı o ki karşı taraf bunun mukaveminde size bedelini iade ediyorsa, bu malı da siz geri iade etmeniz gerekir. Çünkü çöp olmayacak bir şey. Evet. Ama satıcı bu noktada e, müsamahakâr davranarak, yani bana iade etmene gerek yok, ister çöp at, ister başka bir şekilde onu kullan şeklinde size bu noktada izin veriyorsa, o zaman kendi şahsında kullanmasında herhangi bir mani olmayacaktır. Evet. Ama böyle bir izin yokken, yani ona ben bunu çöpe döktüm e, şeklinde bir ifade kullanılarak veyahut da onu vehmettirerek hmm. geri iade etmiyorsa elbette ondan istifadesi caiz olmayacak. O yüzden bu noktada şeffaf olmakta fayda vardır. Yani e, ki muhtemelen sütcüler de bilir. Yani kesmiş olan bir süt herkes tarafından çöpe atılmaz. Başka şekilde kullanılabilir hmm. ama bunu her birey bilmeyebilir veya her birey kullanamaz yani çünkü daha fazla köy kültürüne sahip olan, e, anani olarak köyden gelen e, hanımların bu gibi işlemleri yapması mümkün. Ama bunu görmemiş bir bayanın, bunu tekrardan peynire çevirmesi veya bahsedildiği gibi çökelek ser gibi şeylerin yapılması bunu bilmeyebilir, direktmen dökecektir. O yüzden bu konuda e, kişiye söylemek lazım. Yani istiyorsan bunu iade edeyim Hı. ama eğer sen bunu çöpe dökeceksen e, ben bunu farklı şekilde kullanıyorum der veya da daha cüz'i bir rakamla onu satın alır. Yani normal süt bedeli sağlam, temiz süt bedeli olarak değil de işte kesmiş olan bir süt bedeli ne kadar olabilirse bu bağlamda yeni bir akitle onu satın da alabilirler. Bunu da yapma imkanı var. Yeter ki onu kullandığını satıcıya bir şekilde ifade etsin ve satıcı gönül rızasıyla onu onda bırakıyorsa o zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır inşallah. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da bir mülk el değiştirdiğinde ve yeni sahibiyle talep ettiğinde içinde bulunan kiracı çıkmak zorunda mıdır? Şimdi mülk el değiştirmesi birkaç çeşit olabilir. Bu satış yoluyla da olabilir, Hı -hı. miras yoluyla da olabilir. Yani babaya ait olan bir mülk, baba vefat ettiği zaman varisine intikal eder. Neticede o mülk el değiştirmiş olur. Ya da A şahsına ait olan bir mülk, B şahsına satıldığı zaman bu mülk de el değiştirmiştir ama bu satış yoluyla olan bir el değiştirmedir. Kira akdinde bu iki çeşit mülk değiştirme de farklı sonuç olacaktır. Şöyle ki, Hanefi mezhebine göre kira akitleri lazimi bir akittir. Yani bağlayıcı bir akittir. Eğer belli bir zamana kadar sözleşme yapılmış ise, o sözleşme zamanı dolmadan gerek ev sahibinin, gerek kiracının… Tabi bu illaki ev kiralama olarak da bakmayalım bunu, normal… E, iş istihdam etmek üzere işçi kiralama da bu kabilden olabilir veya bir emtia kiralaması da bu kabilden olabilir. Belli bir zaman ile tahdit edilmiş, o zamana kadar bir akit yapılmış ise böylesi bir durumda e, ne mal sahibinin ne de kiracının tek taraflı bu akdi bozabilme yetkisi yoktur. Ancak bazı durumlarda e, zaruri kavram olarak ele alınıyor bunlar. E, tarafların iradesi ve rızası olmadan kendiliğinden bozulabilme durumu olan. Bunlardan bir tanesi, mühras yoluyla malın el değiştirmesi. Yani aslında kiraya veren kimsenin vefat etmesi veya kiraya tutan kimsenin vefat etmesi, bu daha keza kira sözleşmesini sözleşmesinin nihayete erdirir. Yani yeni taraflar tekrardan kira devam etmek istiyorlarsa, her iki iradenin bir noktada birleşmesi suretiyle bu akli devam ettirmeleri mümkündür. Ama iki taraftan biri bunu istememesi durumunda, işte bizim sözleşmemiz var, bu devam etmek zorundadır diye bir kural Hanefi fıkında yoktur. Bu dediğimiz gibi miras yoluyla intikal meselesi, yani ölüm ile sonuçlanan bir intikal. Ama satış ile bir intikal oluyorsa böylesi bir durumda bu Hanefi mezhebine göre bu satış zaten mevkuf dediğimiz bir isim ile anıdır. Yani ne demek mevkuf? Böyle bir alışverişin geçerliliği birilerinin icazetine bağlıdır. Hı. Bunu iki misalle örneklendirmek isterim müsaadenizle. Ee, mesela benim size bir borcum olsa ve borcuma mukabil şu elimdeki bardağı size rehin olarak versem. Hı -hı. Bu şu demektir, borcumu ödeyinceye kadar siz bu malı el altında tutabilme hakkına sahipsiniz, hapsedebilme hakkına sahipsiniz ki gaye ben bir an önce borcumu ödeyeyim, malıma ulaşayım. Hı -hı. Ama bu malın mülkiyeti size ait değil, bana aittir. Her ne kadar sizin elinizde rehin olsa da. Peki ben bu malı bir başkasına satacak olsam bu satış geçerli olur mu? Neticede bu malın maliki benim ya. Hani evet. günümüzde satılamaz kaydı konuluyor. Aslında bu da bir nevi rehindir. İpotek evet. dediğimiz olay. Ben bunu bir başkasına satacak olsam bu satışımız e, fıkı açıdan inikat etmiş, yani bağlanmış, hatta sıhhat da bulmuş. Ama bu alışverişin gereği olarak malı satıcının teslim etmesi, alıcının da teslim alması gerekir. Ama malı satıcının teslim edebilmesi ise gayr olan yani dışarıda olan ki rehin misalimizde siz oluyorsunuz burada, Hı. sizin hakkınıza tecavüz vardır. Çünkü ben o malı teslim edebilmem, sizin alınan o rehini almamı gerekli ki siz de haklı olarak diyeceksiniz ki ben alacağımı tahsil etmeden bunu vermiyorum. Dolayısıyla benim bu teslimim sizin icazetine mevkuf olduğundan dolayı yani sizin izninize bağlı olduğu için bu alışveriş deniyor ki mevkuf olan, nafiz olmayan bir alışveriştir. Siz eğer buna onay verirseniz ne hala onay vermeyecek olursanız yok kardeşim ben alacağımı alayım ondan sonra bulmalı teslim ederim kime istiyorsan dediğiniz zaman böylesi bir durumda müşteri yani alacaklı olan kimse o serbest olacak, muhayir olacak, dilerse bekler. Neyi bekler? rehnin çözülmesini bekler. Yani misalimizde benim borcumun ödemesini bekler ve böylece rehni çözerim ve malı teslim ederim. Veyahut da yok ya ben bekleme niyetinde değilim, beklemiyorum. E, o ki ben sen bana malı teslim edemiyorsun, o zaman bu aklın fesk edilmesini talep ediyorum deme hakkına sahip olur evet. e, Nasıl ki bakın rehinde başkasının hakkı tahallük ettiğinden dolayı böyle bir durum varsa aynı mesele kira akli içinde geçerlidir. Biraz önceki misalimizi bu sefer kiradan kurgulayalım. Benim bir dairem var. Size bir yıllığına sözleşmeli olarak kiraya verdim. Bu şu demektir. Ben bir yıl boyunca bu menfaate yani kiramalın aynının menfaatine malik değilim. Onu sattım, karşımda bedeli aldım veya alacağım. Önemli değil. Dolayısıyla ben bu daireyi eğer bir başkasına satacak olursam bu satışım daireyi teslim etmemi gerekli kılacak. Oysa teslim etmem demek sizi oradan çıkarmama bağlı ki Aynen. sizin de hakkınız olan orada bir yıl oturma sözleşmeniz var ve bu lazimidir. Yani ben tek taraflı olarak hadi sizi çıkartıyorum deme hakkına sahip değilim. Evet. Dolayısıyla bu alışveriş de tıpkı biraz önceki örneklendirmede yaptığımız gibi sizin onayınıza bağlı olacak. Yani kiracı olarak yok ben bu kirayı devam ettiriyorum ben bozmuyorum dediğiniz zaman böylesi bir durumda bu sefer alıcı olan kimse ''Ya ben bunu zaten kiracılı olduğunu biliyorum, razıyım.'' derse bu saatten sonra e, ev sahibi el değiştirmiş ama kiracı için bir şey değişmemiştir. Kiracı sadece parasını eski mal sahibine değil de bundan sonra yeni mal sahibine verecektir. Ve yeni mal sahibi el değiştirdiğinden dolayı burada kiracıyı fıkhi olarak ''Hadi sen çık artık, sen falancıdan kiralamıştın, benden kiralamadın.'' deme hakkına sahip değil. Hı -hı. Ama dediğimiz gibi bu sözleşme ile sınırlıdır. Ama sözleşme bitti, yani yıl doldu diyelim ev kiralarında bildiğim kadarıyla bu yıllık yapılıyor. O zaman yıl dolduğu zaman ikinci yıl devam ettirme zorunluluğu yoktur. Ben artık seninle kira akli yapmak istemiyorum deyip de size yol verme yetkisine sahip olacak. O yüzden burada bir mal el değiştirdiği zaman kira akli otomatikmen fesk olur mu sualine tek bir cevap vermek doğru değil. Eğer mal değiştirme miras akkamından cari bir el değiştirme ise böylesi bir durumda kira sona erer. Eğer bu el değiştirme satıştan kaynaklı bir el değiştirme ise kira akti sözleşme sonuna kadar devam Tamamdır. eder. Tarafların bu konuda tek taraflı olarak diğer tarafın onayı ve rızası olmadan böylesi bir akti bozabilme yetkisine de sahip değildir. Peki kiracı gözünden baktığımız zaman da hocam şöyle bir durum var. İşte ev sahibi diyor ki 5-6 ay, ay öncesinden işte 6 e, ay sonra dairemi boşaltıyor veya iş yerimi boşaltıyor. İşte ben farklı birine vereceğim ya da başka bir şey yapıyorum veya satacağım her neyse. Ama kiracı şunu söylüyor. Ya olur mu diyor ya devlet zaten diyor haklar diyor şeyler benden yana diyor. Mahkemeye versin diyor en az 2 sene sürer diyor evet. gibi bir şey bir mantık var. Burada kiracı Mal sahibine zulmetmiş olur Şüphesiz. Yani aslında hani e, var olan otoritenin veya mer'i olan hukukun birilerinin lehine çalışmış olması veya birilerinin aleyhine işlemiş olması indallatta gerçek anlamda hakkın o kişiye ait olduğunu göstermez. E, günümüz mer'i kanunda belki kiracıyı koruyabilme adına veyahut da işte mal sahibini koruyabilme adına kendilerince, beşeri kanun sistemince bazı hukuk, bazı hükümler çıkartabilirler. Ama bu hükümler bir başkasına zarar vermeyeli iltizam edebiliyor ki aslında bunun birçok örneğini görmekteyiz evet. malumunuz. İşte kadını koruma altındaki kanunlar dolaylı olarak erkeğe zulmetmeyi yönelmiş. İşte kadının beyanının esas kabul edilmesi... Ee, bu bağlamda erkeğin e, kendisi, potansiyel olarak suçlu bir konumda olması ve kendisinin suçsuzluluğunu ispat etmesi. Oysa İslam fıkhına göre bire ister erkek olsun ister bayan olsun bera edilme zimme asıldır. Yani siz biri hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz zaman o kimse suçsuzluluğunu ispat etmek zorunda değil. Siz onun suçlu olduğunu ispat etmek hmm. zorundasınız. Çünkü insanoğlu yaratılış itibariyle asıl olan suçsuzluktur. Suç arizi olan bir şeydir. Arizi olan bir şeyde nispet ediliyorsa bunu ispat etmesi gerekir. Evet. Edememesi durumunda kendinin suçsuz olduğunu bana ispat et demek bir zulümdür. Ve ki bu işte med'i kanunlar vesilesiyle yapılmış olsa bile. Şimdi bahsettiğiniz üzere kira akitlerinde alıcı şey mal sahibiyle kiracı anlaşıyorlar. Bir yıllığına anlaşıyorlar. Hı hı. O bir yıl bittikten sonra öteki yıla geçerken mal sahibi diyor ki sana beş ay mühlet veriyorum, üç ay mühlet veriyorum. Yani bu şu demektir, seninle yeni bir akit yapmıyorum, yapmıyorum. demektir. Evet. Ee, ki aslında akit her iki tarafının rızasıyla olan bir şey ise yapmama hakkı da en doğal hakkıdır. Tıpkı ne gibi ben toptancıyım, siz benden mal alıyorsunuz. Ben her daim size bu bardağı işte beş liradan satıyor idim. Alıp satıyordum, alıp satıyordum. Bundan sonra diyorum ki Suat Bey bundan sonra ben size bardak satmayacağım. Yok, biz madem ki bu alışverişte baştan beri devam ediyorsun, sen işte beni ister mahkemeye ver, ister şuraya ver, iki yılda bana satmak zorundasın nasıl ki deme hakkınız yoksa hmm. ve belki kanun kanunsel böyle bir hak vermiş olsa da bu bir zulüm ise keza kiracı içinde yani ben sen de her ne kadar aklımız nihayet ermiş olsa da sözleşmemiz nihayet ermiş olsa da meryi kanun bu noktada beni koruduğundan dolayı git e, hakkını farklı yerlerde ala ben sana vermiyorum demekte de aslında bir nevi efeliktir bir nevi zulümdür karşı tarafa karşı zulüm etmiş olacaktır e, dediğimiz gibi bu bağlamda orada kalması yani sokaktaki bir adamın malına oturmasından hiçbir farkı olmayacak. Hmm. Hani çökmesi diye tabir ediyor ya. Gasp gibi bir da. şey aslında. Yani as anlamda. Menfaati gasptır. Hmm. Bir şey bile fazladır aslında. Değil yani mi? onun gibi değil, odur, odur. zaten. Evet. Bu bağlamda elbette haram olan bir ameliyette bulunmuş olur ki Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Tabi burada ama ev sahiplerini de aslında bir nebze uyarmakta fayda var. Yani olmayacak bir zamanda evet sözleşme bitti ama yani hadi çık diyorsun, kışın ortası soğuk, her yerde ev bulunmuyor gibi böyle bir mağduriyet söz konusu varsa burada da her iki taraf müsamahalı olması gerekir. Hatta kitaplarımıza şöyle örnek verilir. Bir insan bir kayık kiralasa, işte saatlik olarak kiralasa ama saat tam denizin ortasında bitse ne olacak şimdi? Bu adam orada inmip de onu teslim etme imkanı yok. Orada mecburen en azından karaya gelene kadar ona müsaade edilir. Ve bu konuda kayık sahibinin kayımı boşalt deme hakkı olmayacak. Evet. Keza bir adam bir tarla kiralasa, ürün ekmek üzere tarla kiralasa ama e, zamanını ayarlayamasa, yani havaların soğuk gitmesi veya da sıcak gitmesinden dolayı mahsulün e, e, hasat edilmesi gecikse ve icara akdi de nihayete erse, yani ben senden iki aylığına kiralamıştım da, ama bir e, bir aya daha ihtiyacım var. Böylesi bir durumda kira akti bitti. Hadi boşalt e, alt üzerindeki mahsülü hmm. dediğin zaman burada da mal sahibi o zaman e, kiracıya zulmetmiş olacak. Böyle demeye de hakkı yoktur. O mahsul nihayete erinceye kadar ki ne kadar bir zamana daha ihtiyaç varsa ecri misil namıyla yani piyasa değeri ne kadarsa o kadar bir bedel ödemekle bu icara haklı de devam etmek zorundadır. Hmm. Yani bu tek taraflı ben istemiyorum veya mühdet bitti, beni ilgilendirmez hesabını ona göre yapsaydın deme hakkına da elbette sahip değil. O yüzden burada çift taraflı bir hak vardır. Yani ev sahibinin kiracı üzerine, kiracının da ev sahibi üzerine haklı vardır ki bu haklara riayet edildiği zaman huzuru bir toplum o zaman oluşur inşallah. İnşallah Bir diğer sorumuz da, ben esnafım, açık ticaret yapıyorum. Tartılabilir mallarda takas nasıl olmalıdır? Örneğin arpa, buğday ya da pirinç gibi ürünlerin birbiriyle takası nasıl olur diye sormuşlar. Malumunuz haram kazanç yollarından bir tanesi de faizdir. Hı hı. Yani karşılıksız bir kazanç yollarındandır ve dinimiz bunu en şiddet bir dil ile yasaklamıştır. Hatta değil İslamiyet, İslamiyet öncesinde gerek Yahudilik, gerek Hristiyanlığa baktığımız zaman onlarda da faizli muamelenin yasaklandığını en bariz bir şekilde görmekteyiz. Sonradan Yahudiler Tevrat'ı tahif ederek, değiştirerek faizli muamelelerin yasaklılığını sadece kendi ırkı içinde ama dışarıdaki insanlarla bunu yapmanın bir yasak olmayacağını kendilerinde dillendirerek böyle bir şeriat yaptılar, yani bir kanun yaptılar. Hristiyanlar daha keza belli bir zaman sonra bunu yani daha doğrusu ruhbanlıktan çıkmak suretiyle bunu kendilerince meşrulaştırdılar ve ekonomi bunsuz olmaz diyerek malumunuz günümüzde olduğu gibi icraata soktular. Yani demem o ki aslında faizin yasaklılığı sadece İslam'a mahsus değildir. Diğer dinlerde de bu yasak idi ama o tabiiler bunları tahrip ederek ortadan kaldırdı. Faiz noktasına baktığımız zaman temelde bu konuda fıkhın, yani faiz lakitlerin fıkına dair olan meselelerin, medarının dönüp dolaştığı nokta Müslim'de rivayet edilen ve altı kalemden bahsedilen bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerif bu konuda temel dayanaktır. Temel referans alınan bir delildir. Kefenimiz aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifinde altı kalem maldan bahsediyor. İşte altından, gümüşten, buğdaydan, hurmadan, ve tuzdan bahsediyor. Bunların birbirleriyle yapılan muamelelerinde yani birbirleriyle yapılan takasında iki şartı dillendiriyor, iki esası dillendiriyor. Hem eşitlilik ilkesini hem de peşinlik ilkesini. Ama bunların cinslerde farklılık olması söz konusu olursa yani buğdayı işte arpa karşılığında veya hurmayı tuz karşılığında değiştirecek olursak bu takdirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fazlalık oranında herhangi bir tahdit getirmiyor. Dilediğiniz gibi birini diğerine farklı satabilirsiniz. Ama bir ilke yine devam edecek. O da nedir? Peşinlik ilkesi. Hmm. Yani yedenbiyet diye tabir edilen bir ilke. Şimdi bu hadis-i şeriften istinbat ederek ulema diyor ki, faiz sadece bu altı kaleme mahsus değil. Bu altı kalemin dışında da faiz cari olacak. Bu konuda birkaç zavatın haricinde ittifak edilen bir konu. Yani altı kalemin dışına da bu hüküm sirayet eder. Hmm. Ancak bu hükmü sirayet ettirirken bir illet çıkartmaları gerekir ve o illetin diğer meselelerde diğer mallarda olup olmadığına göre faizin ahkamını cari kılacaklar veya da cari kılmayacaklar. Bu konuda Hanefi mezhebinin çıkarmış olduğu illet, çıkarımı yani cins ve kadir dedikleri yani ölçülebilmesi ya da tartılabilmesiyle beraber aynı cins-taş olması. Yani iki illet, iki gerekçe. Ee, bir şey, iki mal birbirleriyle değiştiriliyorsa bunlar ve aynı cinse Hı -hı. ve bunların e, ölçü birimleri de aynıysa, ölçü birimlerinden kastettiğimiz bazen ağırlık ölçü birimi olabilir ki buna vezin deniyor, bazen de hacim ölçü birimi deniyor Hı -hı. ki günümüzde sıvıların ölçü, ölçü birimi olan litre. Veya metre diye tabir evet. edebiliriz. Eski kitaplarımızda keil olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla eğer ölçü birimleri aynıysa, cinsleri de aynıysa bunların hem eşit olması hem de peşin olması lazımdır. Ama eğer bu iki illetten bir tanesi bulunmazsa, yani cins birliği yok ama ölçü de aynıdır. Veya ölçü birliği yok, cinsleri yani ölçü birliği yok derken şeri şerifin aramış olduğu ölçü onlarda değil, işte mezruattandır. Yani uzunluk ölçüsüyle hı hı. ölçülüyor veyahut da tane hesabı satılıyorsa böylesi bir durumda e, peşinlik aranmakla beraber eşitlilik aranmayacaklar. Şimdi bu söylendikten sonra bir de artı olarak e, Hanefi fıkhında tartışılan bir konu daha vardır. O da şu ki 6 kalem, Peygamber aleyhissalatü vesselamın beyan etmiş olduğu 6 kalemin o gün itibarıyla ölçü biriminin Keyil yani hacim ölçüsü olması ya da vezin ağırlık ölçü birimi olması zamanla değişebilir mi? Yani günümüzde bunu farklı bir ölçü birimiyle ölçtüğümüz zaman burada yine riba noktasında, eşitlilik noktasında aslı saadette uygulanan o ölçü birimine göre mi eşit olmasını arayacağız. Yoksa zamana göre farklı bir ölçü birimine intikal etmişse insanların ondaki ölçüsü neyse orada mı eşitliği arayacağız. Bu nokta Hanefi fıkhında tartışılan bir nokta. Bunu şundan için söylüyorum. Şimdi e, soruda sanki e, buğday var. Bir de... Burada şöyle hocam, diyor ki e, arpa, buğday ya da pirinç gibi. bakın, buğday var bir de pirinç var Hı -hı. veyahut da arpa var. Evet. Şimdi buğday o altı kalem içinde olan bir maldır. Yani hadis-i şerifte mensusuna aleyhtir. Hı. Ama pirinç yoktur o hadis-i şerifte. Evet. E, pirinçten bahsedilmiyor. Ama pirinç de neticede misli mallardandır. E, yani Kadir kendisinde ölçülebilen bir konu mudur ama pirincin tart, yani ölçümü günümüzde ağırlık birimi iledir. Evet. Dolayısıyla burada esas olan ağırlıktır. Ama buğday noktasına baktığımız zaman, buğdayda e, ölçü birimi keil yani hacim, hacim. ölçüsüdür. Hmm. Dolayısıyla burada bir kadir bir birlikteliği söz konusu değil. Cins birlikteliği de söz konusu değil dersek, o zaman bunlar arasında ribanın tahakkuk etmeyeceğini söylememiz gerekir. Hmm. Ama bu noktada İmam-ı Yusuf Rahimullah'tan gelen bir rivayet ki, daha fazla ihtiyaç sağ dediğinde de onunla hareket ediliyor. Deniyor ki buğday her ne kadar o dönem itibariyle ağırlık birimiyle değil de hacim birimiyle alınıp satılsa da günümüzde artık hacim değil ağırlık birimiyle alım satım yapılıyor. E pirinç de aynı bu kabildendir. O zaman burada bir kadir yani ölçü biriminde bir eşitlilik vardır. Evet. O zaman ne olması gerekir? Her ne kadar eşitlilik olmasa da peşinlik olması gerekir. Hı. Şimdi bu kardeşimize bizim diyeceğimiz, yani bu aslında meselenin fıkhi altyapısının bir izahı oldu. Belki evet. bazı kardeşlerimiz anladı, bazıları anlamadı ama net olarak, cevap olarak şunu diyebiliriz. Yani daha... Avami bir şey konumla bunlar farklı cins ise yani örneğin buğday ile işte arpayı değiştireceksin veyahut da pirinç ile şekeri değiştireceksin. Böyle bir satış yapacaksan burada miktar önemli değil. Birinin diğerinden fazla olmuş, az olmuş burada nasıl yapıyorlarsa o şekilde yapabilirler. Ama önemsendikleri bir konu tayin etmeleri lazım. Hmm. Yani şu buğday ile şu pirinci veya şu arpayla ile şu şekeri şeklinde hmm. Şimdi bu esnaf mesela, esnafın çoğu mesela işte kuru gittiğiniz zaman ne yapıyor? Abi diyor, ben işte bir çuval pirinç aldım diyor, tamam yazdım diyor. Ertesi işte bir ay sonra diyor ki, ben de senden bir çuval şeker aldım diyor. Yani bu şekilde çalışıyor esnaf, o yüzden bakın, özellikle bunu soruyorlar. E, sizden hani ben bir çuval pirinç aldım dediğiniz evet. zaman, bir çuval pirinci satın mı aldım, borç mu aldım? Bunu netleştirmek lazım. Şimdi eğer bir çuval pirinci ben senden satın aldım diyorsa, o zaman bunun satın bedelini tespit etmeleri gerekir. Hı hı. E, aksi takdirde semen dediğimiz yani satın bedelinin meçhuliyeti olur ki bu akit fasit olur hı. ve fasit akit de zaten faizdir. Ama yok ben senden bir çuval pirinç ödünç aldım, borç aldım, karza olarak aldım dersek bu şu demektir. Ben sana bir çuval pirinç getireceğim. Benim borcum bu. Ama hı hı. git zaman gel zaman ben sana pirinç değil de ya onun yerine sana işte iki çuval fındık versem kabul eder misin? Mesela örneğin Hı. o adam da o an itibariyle kabul edip o fındık alırsa bunda da bir mahsur lazım gelmesin. Çünkü bu bir alışveriş değildir aslında. Bu nedir? Bir borç vermedir. borç vermedir, alışveriş ne zaman olacaktır? O farklı bir cins ile borcunu ödemeye geliyor ya, hmm. karşı tarafta an itibarla onu kabul, kabul ettiği, ettiği zaman yanda. zimmetindeki buğdayı mevcut olan o fındığa mukabil değişmiş olur ki bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Hmm. Hani her daim konuşuyoruz, benim size TL borcum var. E, geliyorum, ya yanımda TL'm yok, yanımda işte altınım var, borcumu altın olarak ödesem kabul eder misin diyorum. Sen de ederim diyorsun. O anda hesap ediyoruz, kendi aramızda göre anlaşıyoruz. İşte bana 100 gram altın ver, borcunu sileyim diyorsun. Vadesi gelmiş olan borçtan hmm. bahsediyoruz. Ben de çıkartıp size altınını veriyorum, alacak verecek kalmıyor. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama o borcunuzu altına çevirdik. İyi tamam 5 gün sonra 10 gün sonra veririm deyip de ayrılacak olursak işte an itibarla faiz cari olacak. Hmm. Keza ben pirinci aldım işte ben sana bunu fındık olarak vereceğim deyip de oradan ayrılıp daha sonra fındığı vereceğim şeklinde bir akit yapacak olursak burada da nesâ dediğimiz yine vade söz konusu olacağı için bu da herkese hmm. caiz olmayacaktır. O yüzden e, isim koymamız lazım yani. Bu tüccardan almış olduğun o çuvallığın ismi, sen onu ne olarak aldın? Satın mı aldın yoksa borç olarak mı aldın? Hı hı. Borçta biraz daha müsamaha vardır. Eğer satın alıyorsan bunun rakamını tespit et hı, ve ne zaman, ya, ne zaman ödeyeceğini söyle. söyle. Eğer bunun karşılığında para değil de başka bir hububat verecek olursan o zaman o hububatın tayin etmesi gerekir. Yani zimmetli olursa bu bağlamda yine riben sağ doğuracağı için yani vade faizi doğuracağı hı hı. için bu da ciddi anlamda mahsur doğurur ki bundan şiddetle kaçınmak evet. gerekir. Yani baktığımız zaman bu tür esnaf kardeşlerimizin anlattımıyla söylüyorum hocam. Onlar diyor ki işte biz diyor burada diyor birçok esnaf bir aradayız. Ben ona diyor işte 10 kilo salça verdim diyor yazıyorum oraya 10 kilo salça diyor. Yani örgün benim diyor bir ihtiyacım oluyor müşterime bir şey göndereceğim diyor. Aa bana oradan 5 kilo pirinç verir misin diyorum diyor. Alıyorum diyor karşılığında ödeşmiş oluyoruz diyor. Yani bunlar... Borç alma verme şeklinde mi O olur? zaman şöyle bir şey oluyor aslında. Ben sana 10 kilo salçayı borç verdim. Hı hı. Ee, daha sonra da 5 kilo pirinci de sen bana borç verdin. Ee, veyahut da satış yaptın. Yani. iki şekilde. Eğer satış yaptı olursak o anda zaten fiyatı bellidir. Kaç paradır kilosu şu kadardır, 5 kilosu ne kadardır, bu kadardır. O hesap defterine şu kadar fiyatı yazıyor. Hı hı. Ve kendilerince maruf olan bir zamanda da ödeyecekler. Ama ödemez zamanında ben de senden zaten başka bir mal almıştım benim de sana borcum vardı ya. O zaman ben sana borcumu sen de bana borcunu ödeyeceksin. Bu borçların miktarları aynıysa ikimiz de razı geliyorsak bunlar kendinden takalsa olurlar hmm. o bağlamda. Evet. Yani zimmetler düşer. Ama bunu satış olarak değil borç olarak olursa dediğiniz gibi ben senden pirinç borç aldım sana pirinç vereceğim. Ama sen yarın öbür gün benden salça borç aldın, sen de bana salça vereceksin. Ya sen bana salça verme, benim sana pirinç borcum vardı, senin de bana salça borcun vardı. Gel bunları an itibariyle şu anda hmm. beraberken gel bunları takas edelim derse bu da olur. Ama yeter ki bunları yapma, yapmaları anında bir birliktelik olsunlar. Olsun. Yani alırken ben senden bir şey alırım illaki. Ha, bir o bir de öyle bir düşünce de şey. var. Mesela ben sana işte pirinci verdim, yarın öbür gün nasıl olsa ben de senden ihtiyacım olacak, salça alacağım veya şeker i̇şte alacağım. Ama belli değil ise hmm. ve satın bedeli de o benim ileride ne alacaksam odur diyecek olursak bu da caiz olmaz. Hmm. Çünkü semen orada meçhuldür. O zaman burada en güzel hocam alınan şey borç olarak yazmak, fiyatını belirlemek yazmak. Ya ben sana bunu vereceğim hmm. bu şekilde. Ya ben de senden aldığım zaman benim de sana borcum olacak, sonradan biz borçları beraber oturacağız. Alacak verecek ne kadar ve belki birimiz diğerine daha fazla ödemesi gerekiyor. o şekilde helalleşeceğiz. Peki böyle iş durumda mesela pirinç biri baldo pirinç biri göner pirinç işte veya evet. kırık pirinç gibi bir şey var. İşte ben iyi baldo pirinci verdim size bir çuval verdim. Borç olarak yazdım hani. Borç, bakın borç derken insanların e, algısında farklılık vardır. Vadeli satışa da borç derler. Hı hı. Pirinci bizati geri iade etmek üzere verilen pirince de borç derler. Hı, o zaman onu da açalım. Yani borç derken vadeli bir satış olarak mı bunu bir tane sattın? Yoksa gerçekten bana pirinç borç verdin mi? Yani işte esnaf arasındaki durum aslında ben senden bu pirinci aldım yani öbür gün ben de sana bir mal veririm düşüncesi. Dolayısıyla pirinci satın alıyorsun. Satın alıyorsun. Satın alıyorsan o zaman pirinci borç almıyorsun. Pirincin hmm. kaç para şu anda reel değeri orada piyasası belli veya kendi aralarında konu pek belli. Ben bu pirinci senden 100 liraya aldım. Benim hmm. sana 100 lira borcum var. Cuma günü bunu ödeyeceğim. Çünkü genelde kendi aralarında anlaşılır şey belli yapalım. bir rakam, belli bir tarih vardır. Benim sana 100 TL borcum var. Artık pirinç borcum yok. O pirinç bana aittir. Pirincin fiyatı artmış, düşmüş, yok olmuş hiç önemi yoktur. Benim sana 100 TL borcum var. Hmm. Ama ben daha sonradan senden başka bir sen benden başka bir mal aldın. O malda işte diyelim ki 110 lira değerinde bir mal aldın. Senin de bana 110 TL borcun var. Cuma günü geldi veya da işte hesaplaşacağımız hmm. gün geldi. Gel hesabı görelim. Senin bana ne kadar borcun var? 100 lira. Ben senden pirinç al. Benim sana ne kadar borcum var? 110 lira. İyi o zaman al e, şu 100 lira şey. 10 lirayı. O, o 10 lirayı al. Aramızda alacak verecek kalmasın hmm. deyip herkes yoluna devam eder. Şöyle bir şey yapamaz. O almış olduğu baldo pirince karşılık e, işte 2 çuval kırık pirinç veremez mi? Bakın e, veremez mi derken… Eğer alışverişi rakam hmm. üzerinden yaptıktan sonra artık pirincin bir önemi yoktur. Orada rakam geçer. Orada olur rakamdır. Abi. O ha. rakamın karşılığında sen kırık pirinç dalarsın, bütün pirinç dalarsın, araba dalarsın, da başka şey dalarsın. Bunun bir önemi yok. Ama ben senden borç olarak, borç olarak pirinç aldıysam o pirinç gibisini sana vermem gerekir. Hmm. Ama senden aldığın pirinç de işte kaliteli pirinç benim sana iade edeceğim kalitesiz bir pirinç. Kalitesiz pirinç ile kaliteli pirinç eşit olması da adil olmayacaktan dolayı işte senden ben bir çuval aldım, sana yarım çuval kaliteli pirinç vereyim. Bunun karşında bu olmaz. Hı, bunu Çünkü yapıyorlar mesela. Çünkü netice itibariyle niye olmaz? Çünkü bunlar aynı cins mal olduğu için Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ceyyiduha ve uha sevan. Yani bunun kaliteli olanı da kalitesiz olanı da cins yaşlılık noktasında eşit olacağı hmm. için buna bir fark yansıtılmaz. Tamam. Ama para birimiyle bunu yaparsan istediğin farkı yansıtılır. O zaman onu yapabilirler. Bununla alakalı hatırlarsanız daha öncelerden de nakletmiştik. Efendimiz aleyhissalatü vesselama e, hurma Hadi ikram işte. ediliyor. E, çok hoşuna gidiyor. Rutab hurması, yaş hurma e, Hayber'de. Diyor bu bölgenin bütün hurmaları böyle mi deyince… Oradaki zat diyor ki yok ya Resulullah bu bizim buranın bölgesi kalitesiz Hı. hurma. Onlardan biz iki ölçek veriyoruz. Bu kaliteli hurmadan bir ölçek alıyoruz. Efendimiz yasak ediyor. Bu doğru olmaz diyor. Çünkü netice itibariyle verdiğinde hurma aldığında hurma Hı. her ne kadar kalite farkı olsa da cins cinsle tekabül ettiği zaman kalitenin yansıtılacağı bir fark olmamalıdır. Evet. Eşit olacak. Ya Resulullah kimse eşit yapmaz ki bunu. Yani ben sana kaliteliden bir kilo verip de sen bana kalitesiz, kalitesiz bir, bir kiloye ben niye razı geleyim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zaman bir reçete sunuyor. Diyor ki siz elinizdeki kalitesiz iki ölçü hurmayı para karşında satın. Hmm. Onun parasıyla gidin bir kilo işte kaliteli hurma alın. Neticede aynı sonuca varacaksınız ama evet. akit yoluyla o aynı sonuca varacaksınız. Hmm. Ve piyasada aslında bir hareketlilik, hareketlilik söz konusu olacak. olacak. O da ayrı bir mesele. Ben hatırlıyorum bir tarihte iş adamlarıyla alakalı bir seminerimiz olmuştu. Onların gündelik ticari hayatlarında ki karşılaştıkları meselelere dair soru-cevap tarzında bir birlikteliğimiz oldu. O toplantıda ekonomide belli düzeyde olan, yani bürokrat konumunda olan bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de vardı. Ben bu olayı aktardım orada. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayın aslında bunun arka planı da şuydu. Ya sonuç aynı sonuç olup da farklı yollardan, farklı gitmek, yollardan bu nedir yani? Bunun manası nedir? Orada biraz imtihan ruhunu yansıtma. Yani acaba birileri aklını kullanarak ya bu sonucu aynıdır deyip de aklı ön plana gidip teslimiyeti mantık. mi iptal edecek? Yoksa birileri o ki Allah Resulü böyle dediyse biz buna teslim olmamız gerekir mi? Bundan dolayı bir nevi imtihanı Hı. kazanacak. Bu konu işlerken bir kardeşimiz oradan yani ekonomiden iyi anlayan bir kardeşimiz dedi ki hocam dedi aslında dedi bu anlattığınız olayda belki sizin alanınız olmadığı için bunu bir şey yani sonucu aynı olarak görüyorsunuz. Evet. Ama aslında bunun sonucu aynı değil dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki o tavsiyesi bir akti otomatikmen iki akte çevirmek demektir. Hmm. Yani, yani bir alışverişi, alışıyor. iki alışveriş. Bu iki alışveriş belki aynı şahısla da olsa bu bir ekonomide canlılıktır. Hmm. Bir pazarın hareketlenmesi demek alışverişlerin fazla olması demektir. Yani bunu daha e, yani objektif olarak baktığımız zaman tabii bunun devlete vergi yansıması, şu yansıması vesaire de olacak ki şey bu aslında birçok alanda bir canlılıktır. Hmm. Yani sen… E, Normalde tek bir akitle ulaşabileceğim bir sonucu iki akitle ulaşıyorsun, zarar da etmiyorsun. Ama bu iki akitle ulaşmanda farklı kişiler bundan ekmek yiyecektir. Hmm. Farklı kişiler bu da bir akitleşme Kazansız söz konusu olacaktır diyerek bir hikmet bazında bir şey söylediler. Tabi şunu demekte de doğru değil. Yani efendimiz işte bundan dolayı bunu dedi demek bu da doğru değil. Çünkü biz bu illet olarak bunu bilmiyoruz. Hmm. Ama o kendi gözüyle böyle bir hikmet ortaya koydu. Güzel alanımızda dil makul. Birileri kalkıp da farklı bir şey söylerse onu da kabul ederiz. Hı. Ama burada asıl gaye o ki peygamber böyle dedi, bitmiştir. Bazı zamanlar biz hani <gülüyor> e, birçok arkadaş çevremize de bazı konulara böyle istişare ediyoruz veya işte e, tekrardan program kayıtlarını izleyerek işte ya hocam burada ne demişti? İnceleme yapıyoruz kendi evet. aramızda. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Ya diyor, tamam diyor. Yani baktınız zaman diyor. Allah ne dediyse, Resul ne dediyse biz ona uyacağız diyor. Onda şey yok diyor ama diyor mantığıma yatmıyor diyor. Evet. Herkese böyle bir şey var. Tamam doğru ama niye böyle yapılmamış? Aynı yola çıkıyor gibi. İşte burada dediğiniz gibi imtihan devreye giriyor veya daha farklı sebepler ortaya evet. çıkıyor gibi. Tabii ki Rabbim inşallah bu kurallara uyanlardan arim, olmayı nasip arim, etsin bize. Bir de burada hocam hemen son olarak e, zeytin ve zeytinyağı karşılaştırması yapıldığı zaman sonuçta zeytinyağı da zeytinden üretilen bir şey. Bunlar da birbiriyle takas olduğunda da aynı şey söz konusu olur mu? Kitaplarımızda onunla alakalı e, net ifadeler var. Şöyle hı hı. ki, e, siz zeytin vereceksiniz, ben sizden zeytinyağı alacağım. Evet. Deniyor ki, benim vermiş olduğum zeytinden çıkacak olan yağ miktarı aşağı yukarı bellidir. Hı. Yani ehli hıbre diye tabir ettiğimiz o işle iştigal eden kişiler ona bakarak anlar. Bu kadar kilodan şu kadar zeytin çıkar. Evet. Şey, zeytinyağı çıkar. Bunu bilirler. O zaman zeytini veren kimsenin veya da şöyle söyleyeyim, zeytinyağı veren kimsenin karşılığında almış olduğu zeytinden çıkacak olan yağ miktarından bir nebze fazla olması lazım ya. Yani örneğin siz bana yağ veriyorsunuz, ben Hı -hı. size zeytin veriyorum. Evet. Benim verdiğim zeytinden 5 kilo yağ çıkar. Evet. Örneğin siz bana en azından 6 kilo yağ vermeniz gerekir. Hı -hı. Niye? 5 kilo 5'e tekabül etsin ama benim verdiğim zeytinin bir de posası var ve posa çöp değil. O da bir şekilde kullanılacaktır. He. Ona da tekabül eden en azından bir, bir 1 kilo. kilo yağ olsun. Tabi biri bir afaki olarak söylüyorum. Yarım kilo olsun Yarım kilo. fark etmez. Yani maksat, biraz fazla olsun. Abi. Biraz fazla olsun ki hmm. o fazlalık diğer mala tahallük etsin. Ve maksat karşılığı olmaksızın bir malın intikali olmasın. Evet. Bir de bu arpa buğdaydı hocam. Bu farklı cinsler. Cinsler bizler. fark, fark ha, cins olduğu için e, tamam. birinin fazla birinin eşit az olmasına zararı yok. Yeter ki dediğimiz gibi tayin edilsin, peşin olsun. Evet hocam. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aranın akabinde yine kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz bizlerden ay. Kıymetli izleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz, 6 aylık evliyim, tartıştığımızda eşim benim evimde yaşama, boşanalım diyor. Sonra öyle demek istemedim diyor. 3 defa boşanalım, biz anlaşamıyoruz dedi. Bu e, konuşmayla nikahımız düşmüş olur mu diye sormuş. Tabii aslında üzücü bir durum. Yani 6 aylık altı bir aylık evlilik var. ki daha yeni bir evlilik. Daha henüz eşler tam anlamıyla birbirini tanımış da değillerdir. Bu yuvanın bu haldeyken boşanma mevzularından bahsetmesi aslında kötü bir durum. Kötü bir sonuca gidecek bir durum. Rabbim inşallah bu yuvayı ve bu yuva gibi diğer birçok yuvayı da muhafaza eylesin, korusun. Aha. Çünkü yuvaların yıkılmasındaki en büyük zarar ailelere dönecektir doğacak olan çocuklara dönecektir. Hatta kişilerin bir zatî şahıslarıyla da alakalı olarak ciddi problemler söz konusu olacaktır. Ee, ki e, Mevize mü kitaplarında mühsedilir Bazı şeytanlar vardır ki vazifesi sib aile yıkmak. Sıp aile bireylerini birbirlerinden koparmaya yönelik ameliyede bulunmak. Yani insanların namazıyla, orucuyla, ile veya ile uğraşmazlar. Şunda veya bunda değil. Sadece görevleri, bugün kaç tane yuvayı yıktık, bugün kaç tane erkek ve hanım arasında fitne soktuk ve bunların birbirlerine karşı nefretleşmesini sağladık. Bütün ameliyeleri, bütün vazifeleri budur. İnşallah bunlara da prim vermeyelim, İnşallah. bunları işsiz bırakalım, amelsiz bırakalım, hüsran üzere geri dönüp de o baş iblise hesap vermelerinde sıkıntı içine düşmelerini bırakalım ki bu noktada aile bireylerini muhafaza edebilmek ve birbirimize karşı da tam anlamıyla saygılı olmak. Şu bir gerçek, bir yuvada esas olan saygıdır. Saygı olursa bunun peşinden sevgi gelir ve sevginin var olduğu bir yuvadaki bağlar çok kuvvetli olur. Ama sadece sevgiyle kurulan bir yuva eğer saygıyı yitirecek olurlarsa o sevgi belli bir zaman sonra nefrete dönüşecektir. Ve nefrete dönüştüğü zamanda da o yuvanın devam etmesi de mümkün olmayacaktır. Gerçek kardeşimiz bize bunu sormadı ama en azından bu konuda da bir hasbihal etmiş olduk. Evet. E, çünkü... Bazen erkek, bazen işte hanım kardeşlerimiz fedakarlıkta bulunmaları. Çünkü insanın an ve anı bir olmayabilir. Karşı taraf o an itibariyle duygusal davranır veya sinirli davranır. Söylememesi gereken şeyleri söyler. Onu görmemezlikten, duymamazlıktan gelmek. Ve ona karşılıkta siz de daha farklı bir şekilde yumuşak bir tavırla ta takınmak. Yani fedakarlığı hep karşıdan beklemek değil. Fedakarlığı eğer siz kendiniz birey olarak yaparsanız karşı tarafta zaten bunu belli bir zaman sonra görecek. O da fedakarlık yapacaktır. Ve zaten fedakarlık yaparak da yuvalar devam edecek. Aksi takdirde dünya hayatı cennet değil, dünyada rahatın olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam net bir şekilde ifade etmiş. Çünkü geçici olan bir yer, hmm. ahiretimi kazanacağımız bir yer. Böyle bir yer nasıl rahat olur, nasıl cennet gibi olur? Böyle bir şey olması mümkün değil. Hmm. Bunu da bir imtihan aracı olarak görmekte fayda vardır. Gelelim e, suale. E, sualde tam... E, Boşanalım Anlayamadım diyor. ama ifade boşanalım ifadesi. Oysa talakta boşanmada cezim ve iradeyi kesinlikle karşı tarafa yansıtma ve bunu telaffuz ile yapmak. Yani boşsun, seni boşadım gibi ifadeleri kullanması, boşanalım şeklindeki bir ifade ileriye dönük niyetini ortaya koymaktır. Yani sanki bir nevi onun müzakeresini yapalım. Yani seninle bu evliliğimiz herhalde devam etmeyecek. Ee, seninle biz anlaşamıyoruz, gel boşanalım, Hı. edelim şeklinde bir konuşma ki bu boşamak değildir. Ki zaten... Ee, daha sonra, zamandan sonra kocasına sen böyle böyle dedin dediği zaman ya ben seni boşamadım, sadece boşalalım ifadesini hmm. kullandım da diyorsa burada gerçekten kastın bir boşama olmadığını da anlayabiliyoruz. Evet. O yüzden burada herhangi bir boşama yoktur soruya vereceğimiz cevap ama bu hal böyle devam ederse şu anda yoktur ama bu ileride illaki olacaktır. Olacak. O yüzden bunun başka tedariklerine bakılmalı. Yani niçin bu 6 aylık bir yuva şimdiden bu hatta geldi, bu seviyeye geldi. Niçin bunlar daha farklı şeyler konuşması gerekirken yuvanın yıkılmasına yönelik kelimelere kullanılıyor? Bunun arka planına bakalım. Yani bu acaba hanımdan kaynaklı mı? Veyahut da kocadan kaynaklı mı? Ki herkes bunu kendinden kaynaklı olarak hmm. baksın, bir aynayla karşılaşsın. Acaba ben nasıl bir hareket e, sergilemeliyim, nasıl bir tavır de bu yuvayı kurtarmalıyım? Belki an itibariyle şu anda bir şey olmadı ama bu halin devam etmesi bunun olmayacak anlamı taşımayacaktır. Hı. Rabbim inşallah bu kardeşlerimize insaf nasibi versin. Birbirlerini daha iyi anlayabilmeyi, daha iyi empati kurabilmeyi de ona ve onlar gibi olanlara da nasibetsin inşallah. Amin inşallah. Hocam bir diğer sorumuz. Bir gün mescitte tek başıma farz namazını kılarken bir cemaat girdi. Benim namazım devam ederken cemaatle namaza durdular. ''Benim ne yapmam gerekirdi? Namaza devam etmem mi gerekirdi yoksa selam verip cemaate tabi olup yeniden mi kılmam gerekirdi?'' Evet. Bu meselede kişinin kılmış olduğu namaz ile kamete edilen namaz birbirlerinden farklı bir namaz da olabilir, aynı namaz da olabilir hı hı. ve bu şekilde soruya vereceğimiz cevap da şekillenecektir. Eğer kılmış olduğu namaz, örnek üzerinden gidelim, camiye girdiniz öğle vaktinde ve öğle namazının sünnetini başladınız kılmaya, bu arada kamet getirildi ve farza durdunuz. Yani kıldığınız namaz öğle namazının sünneti, kamedi getirilen namaz ise öğle namazının farzı. Evet. Böylesi bir durumda siz namazı o ki girdiyseniz, bu namazı en az iki rekata tamamlamak zorundasınız. Şayet daha henüz birinci rekattaysanız, iftihat tekbiri aldınız veyahut da o rekatın daha henüz secdesini bile yapmadınız. Bunu en azından iki rekata tamamlarsınız ve iki rekata tamamladıktan sonra selam verip imama nereden yetişiyorsanız oradan uyarsınız. Hı hı. Eğer siz üçüncü rekata kalkmışsanız da ondan sonra kamet getirilmişse burada yapılacak bir şey yok. Mecburen onu evet, tamam. dörde tamamlayacaksınız ve dördü bitirdikten sonra... E, namaza kaldığınız yerden nereden yetişebiliyorsanız oradan devam edeceksiniz. Sadece burada şunu diyebiliriz, o cemaati kaçırmama adına namazda bazı sünnetlerin terk edilmesi söz konusu olabilir. E, yani ne gibi mesela? Teşehhütte işte farzı yerine getirdikten sonra salibarik barik dualarını okumadan o ki namaz kaçacak, hı hı. o ki cemaati kaçıracağım. Bu bağlamda bunu yapabilirsiniz. Ömer Nasuh Efendi de e, bunu ifade etmiştir. Ee, ve bu şekilde namaza durursunuz. Ama eğer aynı örneğimizde siz camiye girdiniz, öle namazının farzına niyet ederek namaza durdunuz. Hı hı. Ve daha sonradan kamet getirildi. Yani birileri camiye geldi ve cemaat halinde öğle namazının farzına durdular. Bakın kıldığınız namaz ile e, şu anda kamet edilen namaz aynı, aynı namaz. Böylesi bir durumda bakılır. Eğer siz birinci rekatı secde ile henüz daha kayıtlamamışsanız, hı hı. Yani tekbir aldınız ama daha birinci rekat bitmedi, secdeye gitmediniz. Yapmanız gereken derhal selam verip namazdan çıkmanız ve o imama Farklı. iktidar etmeniz. Sebep çünkü kıldığınız namazda o namaz aynı namaz olduğu için burada o namazı daha kamil bir konuma getirebilme adına ibadeti bozabilme yetkisi vardır. Ama birinci örneğimizde ise kıldığınız namaz başka bir namaz, Kamete edilen namaz farklı bir namaz olduğu için burada başladığınız ibadeti bozma gibi bir durumu sahip değildi. Her ne kadar biri farz, biri sünnet olsa, olsa da, bile. Neticede olsa. farklı bir yani, namazdır. Ve o da başlanmakla zaten kişiye vacip, vacip olmuştur. olmuştur. O yüzden onu en az iki rekata tamamlamanız gerekir. Eğer farklı namazlarsa ama aynı namazsa dediğimiz gibi secdeyle henüz kayıtlamadıysanız o zaman onu bozarsınız, aynı namaza devam edersiniz. Yani imam uyarsınız. Ama secdeyle kayıtlamışsanız Böylesi bir durumda onu iki rekata tamamlarsınız. İki rekata bitirdikten sonra selam verip ve nereden imama yetişiyorsanız oradan imama iktidar edip namazınıza devam edersiniz. Tekrardan kılmanız gerekir. O iki rekat nafile bir namaz yerine geçmiş tabii olur. Tabii ki yani o öğle namazın ilk sünneti olarak mahsup edilmez. Çünkü dörde kılamadığınızdan hmm. dolayı. Peki şöyle bir durum. E, iki rekat sünneti kıldık, selam verdik. E, farza yetiştik hemen. E, o iki rekat sünneti dörde tamamlamamız gerekir mi? Yoksa iki Kıldık yeterli olurum. Mesela öğle namazının ilk sünnetini kılıyorduk. Geldi cemaat oluştu, gamet getirildi. Cemaatle namaza duruldu. Ben de namazımı başlamıştım. Birinci, ikinci hareketi kıldım. Hemen selam verdim. Cemaate yetiştin. Evet. Öğle namazın ilk sünneti 4 rekattı. O Siz öğle namazın ilk sünnetini kılmamışsınız oluyor. Evet. Namazınızı, farzınızı bitirdikten sonra böylesi bir durumda. Hem öğle namazın ilk sünnetini kaza edeceksiniz hem de öğle namazının son sünnetini kılacaksınız. Hmm. O ilk kıldığınız 2 rekatta nafile, nafile, nafile namaz olarak sizin e, sevap tarafınıza yazılacaktır. Evet. Burada şöyle ifadeleri de yer veriliyor. Eğer Cemaati kaçırma durumu söz konusu değil ise o namazı dörde, dörde tamamlamanız, müekked hmm. sünnetlerde özellikle dörde tamamlamanız durumu da var. Ama Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre eğer üçüncü rekata kalkmamışsanız onu e, ikide kesmeniz. Ama üçüncü rekata kalkmışsanız orada mecbur artık dörde tamamlayacaksınız. Ama yetişeceğini biliyor. Kalkarsa da bunun herhangi bir... Yani işte dedik ya diğer bir konuda hmm. o konuda diğer bir görüş de vardır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, da hocam... Ben bir yazılım şirketinde yazılım destek elemanı olarak çalışıyorum. Site yönetimlerine ve kooperatiflere ön muhasebe programı satıyoruz ve bu programla alakalı soruları olduğunda bunları cevaplıyoruz. Bazen de işlemleri gerçekleştirmemizi istiyorlar. Bu programda normal gelir gider hesabının yanı sıra bir de faiz hesabı var. Yani şöyle ki kat maliki belli bir süre ailet ödemez ise program o kişiye faiz işletiyor. Bununla alakalı yönetimler bazen bizleri arayıp buna neden... Ee, bu kadar borç işlemiş gibi soruları oluyor bize matematiksel olarak hesaplamasını vesaire anlatıyoruz bazen de bizlerden borçlandırma yapmamızı istiyorlar bizim bu şekilde programın desteğini vermemiz bu faiz günahına bize de ortak eder mi ne yapmamızı önerirsiniz şimdi anladığım kadarıyla bu programın ana gayesi faizli işlem değil değil Sadece site yönetimlerinde gelir, gelir gider gibi. dengesini sağlamaya yönelik muhasebe programı ve sual eden kardeşimize bu program için çalışan ameliyesi olan bir kardeşimiz. Ancak bu programın gelir gider dengesini hesap etmenin yanı sıra borcun ödenmemesi durumunda muhtemelen belli verileri girerseniz onun da hesabını ortaya çıkartır. Yani neticede bir hesap makinesi gibi bir program düşünün. Hesap makinasında siz e, kar hesabı da yapabilirsiniz. Faiz hesabı da yapabilirsiniz. Hmm. Ama bu makineden kaynaklı değil o hesabı yapmakla alakalı. Yani o makine yapan o faiz hesabı yapıl diye günah girmeyecek o zaman. A Aynen onun gibidir. Hmm. Bu programdaki de gaye sadece o faiz üzerine kurgulanan bir program değil çünkü. Hmm. Neticede hesap, gelir, gider, matematiksel, rakamsal olarak bunları birbirlerine çarpma, bölme ve ser gibi yüzdeyi çıkarmaya yönelik bir program bunu ortaya koyuyor. Siz oradaki boşluklara ne kadar oran koyarsanız, neyin hesabını yapmak istiyorsanız bunun hesabını size yapıp ortaya koyacaktır. Dolayısıyla bu bağlamda böyle bir program ihtiyaç etmek günahtır demeyiz. veya yani Böyle bir programın çalışması üzerine yardımcı olmak da günahtır demeyiz ama sanki sualin son kısmında bazen e, o programı kullanan e, kişiler bizden borçlanma e, yani nasıl borçlandıracağız şeklinde yardım talep ediyorlar. Hmm. Yani bu işlem ise sadece faize tahvil eden bir yardım talebi olur ki bu o zaman o kişinin birey olarak o faizli bir amelede yardım talep etmesine müsbet anlamda cevap vermek elbette faize yardımcı olmak. Her ne kadar faizli bir muamele yapmış olmasanız da neticede günahta yardım etmiş olacaksınız ki oysa Kur'an-ı Kerim günahta yardımlaşmayın ayeti kerimesini net bir şekilde bize bildirdiği için bu bağlamda vebal altına girecektir ama yok ben öyle bir hizmet sunmayacağım sadece bir hesap makinesi sanki ihtisas ettim hesap makinesinde istediğin gibi hesabı yapabilirsin sadece ben kullanımını sana öğretirim e sen bunu meşruda da kullanabilirsin ayrı da hmm. kullanabilirsin o bireyin meselesidir o hesap makinesi onun için ihtisas edilmiş değildir bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Evet hocam bir diğer sorumuzda da KYK kredisini faiz olduğunu bilmeden almıştım sonrasında iptal ettim. ''Şimdiye kadar bana ödenen paranın hükmü nedir, helal midir, kendi ihtiyaçlarım için kullanmam doğru olur mu, sadaka olarak verebilir miyim ya da bana ödenen parayla bu kredi borcunu ödeyebilir miyim?'' diye sormuşlar. Şimdi bildiğim kadarıyla tabii tam da emin değilim. Bahsedilen bu kredi öğrenciler hı hı. belli bir seviyeye ulaşıp da bursu istihkak etmedikleri zaman yani karşılıksız olarak burs alamadıkları zaman devletin öğrencilik döneminde iki yüksek okullarla alakalı hı hı. bu, o dönemde ekonomik anlamda sıkıntı çekmesin diye vermiş olduğu bir kredi, bir borçlanma ama faiz ile geri almaya yönelik bir borçlanma. Hatta bazıları meccanen karşılıksız olarak, hibe olarak olanların da olduğunu söyleyenler vardı. Ama sualden anladığımız bu kardeşimizinki geri ödemeli evet, ve geri. faizi göre ödemeli. Bunu zamanda aldım diyor ama öğrendim ve bitirdim. Şimdi bitirdim derken daha almayı kestim diyor. Burada aslında bir nevi faizli bir akit yapmış hmm. ve belli bir miktar borç almış ve aldığı borcu fazlasıyla vermeyi taahhüt etmiş. Ama daha borç almayı kapatmış. Bunun caiz olmadığını öğrendiği için evet. yapması gereken burada bir an önce o borcunu kapatmasıdır. Yani aldığı rakamı sağa sola vermek yerine aldığı kuruma versin. Böylece aralarında alacak verecek kalmasın. Yani ne kadar az miktar faiz Belki şöyle bir durum vardır bunu faizi kredi olarak veriyor falan tarihte ödemen kaydıyla. Ama sen o tarihi beklemeden şimdi ödeme yaparsan belki de faiz almayacaklardır. Yani verdiği rakamın aynısı birebir alacaktır. Çünkü bildiğim kadarıyla bunu devlet yapıyor. Yani özel bankalar bu işlemlere girmiyorlar. Evet. Yani bir kar getirisi olarak bakılmadığı için bu kardeşimize tavsiyemiz aldığı o rakamı direktmen geri iade etsin. Hı. Ve böylece faizi muameleden tamamıyla kurtarsın kendini. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da Sabah namazını camiye yetiştiğimiz halde imamla farz kıldıktan sonra henüz güneşe 10 dakika varsa sabah namazının sünnetini kılabilir miyiz?" demişler. Şimdi belli vakitler vardır ki bu vakitler kerat vakti olarak kabul edilir. Bu vakitlerin bir kısmında gerek kaza namazı, gerek nafile namaz mutlak anlamda kılınmaz, bazılarında ise sadece nafile kılınmaz kaza namazlarına müsaade edilir. Bunların şu anda detayına girmeyeceğiz. Daha önceki derslerimizde Hı. özel olarak işlediğimiz konulardan bir tanesiydi bu mesele. Şimdi e, sabah namazının vakti yani fecrin doğumundan e, güneşin doğumuna kadar olan zaman dilimi. Bu zaman diliminde sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılmak caiz değildir. Hı. Hatta İbn-i olsa gerek Rahimullah. Eşbah'ta görmüştüm. El Eşbah ve Nezahir isimli eserinde bir kimse teheccüd vakti zannıyla iki rekat teheccüd namazı kılsa sonradan baksa ki meğer ki imsak kesmiş yani sabah namazının vakti girmiş kıldığı bu teheccüd namazı zannıyla kıldığı bu iki rekat sabah namazının sünneti olur şeklinde hmm. ifadelere de yer veriliyor. Tabi ihtiyaç dediğinde yine iade <gülüyor> edilmesi güzeldir. Şimdi demem o ki bu vakit sadece sabah namazının sünnetine izin verilmiş olan bir vakit nafile olarak ama istediğiniz kadar kaza kılabilirsiniz. Peki sabahın sünneti bu vaktin tamamında mı ruhsattır? Yok. Hanefi mezhebine göre farzın öncesinde, farzın sonrasında değil. Yani sabah namazının farzını kılmadıkça kişi bu vaktin tamamında sabah namazının sünnetini kılabiliyor. Ama eğer siz farzı kılmışsanız velev ki henüz sabah namazının vakti çıkmış olmasa da, yani güneş doğmuş olmasa da böylesi bir durumda artık sizin sabah namazının sünnetini kılma imkanınız kalmamıştır hmm. vakitten dolayı. E peki ne olacak? Ben bu sabah namazının sünnetini kaza etmek istiyorum. Bunu ne yapayım? Nasıl bir yol izleyeyim? <gülüyor> bu konuda e, Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetinin kazasına yönelik Denir ki aslında hiçbir sünnetin vakit çıktıktan sonra kazası yoktur. Sabah namazının sünneti müstesna. Bu konuda da İmam Ebu Hanife rahimullah ve İmam Ebu Yusuf rahimullah'a göre farzıyla beraber kazaya kalmışsa bu takdirde zeval vakti diye ifade ettiğimiz güneş tam zirveye çıkma anına kadar yani kerat vaktine kadar ki zaman diliminde bu iki namaz kaza edilebilir. Çünkü sabah namazının vakti e, güneşin doğmasıyla nihayete erer. Evet. Siz farzı da kılamadınız, sünneti de kılamadınız. O zaman işrak vaktinde yani kerahat vakti çıktıktan sonraki o zaman diliminde ta ki öğle vaktindeki kerahate kadar sabahın hem sünnetini kaza edersiniz hem de farzını kaza Onu edersiniz. Saat olarak yani öğle namazından yarım saat öncesine yarım kadar saat falan diyebiliriz. diyebiliriz evet. O kadarlık bir Hı. zaman. Aslında bu bulunduğunuz... E, Coğrafyaya Coğrafya göre öyle. yani meridyenlere göre farklılık arz edebilir. Bazı bölgelerde bu zaman çok kısa olur. Bazı bölgelerde biraz daha uzayabilir. Ama memleketimiz itibariyle tamam. aşağı yukarı bu zaman dilimi yarım saatlik bir İnsan zamandır. Kaçıranlar, sabah anamızı kaçıranlar bu vakite kadar namazını Bu kadar hem kırsınlar. farzını hem de sünnetini kaza eder. Hı. Ama bu vakitten sonra artık sünnetin kazası yoktur. Hı. Artık bu saatten sonra öğle vakti girmiştir. Öyle vaktinden sonra sadece sabahın farzı kaza edilir. Ama İmam Muhammed Rahimullah'tan gelen bir rivayet diyor ki İmam Muhammed Hanefi fıkında sabahın sünnetini kişi kılmayıp eğer farzını kılmışsa bu kimse de bu vakitte sadece sünneti kaza edebilir. Yani normalde sünnetin kazası farzıyla beraber olması hmm. gerekir diyoruz ya ama İmam Muhammed Rahimullah'a göre farsız da sünnetin kazası mümkündür. Yeter ki bu vakitte. Hangi vakit? Güneş doğduktan sonra öyle vaktine kadar, yani işrak vaktinin girmesiyle kuşluk vaktinin zamanının bitmesi diyelim. Evet. Bu zaman zarfına kadar sadece sabah sünneti kaza edilebilir ki ihtiyaç hadedinde bir insanın böyle yapması da olabilir. Nitekim mezhep müştehit imamlarımızdan birinin görüşüdür ve asıl kitaplarımızda da mevcuttur. Burada yapılan bir uygulama daha vardır ki bunu bazı kaynaklarımız söylese de bazı ehli ilim bunu hoş görmemekte. İşte camiye girdiniz, ee, sabah namazının farzı kılınıyor, sünneti de e, kılarsanız eğer farzı kaçıracaksınız. E, ama sünneti de kaçırmak istemiyorsunuz, o zaman böyle bir tekbir alayım, sünnete bir başlayayım. Başlamakla onu kendime vacip kılayım, sonra, sonra selam, selam vererek namazdan var. çıkayım, o bana artık vacip bir namaz olsun. Sonra farzı kılarım, sonra bilahar o sünneti e, vacip olduğu için üzerime kaza ederim bu şu anlamda doğru değildir deniyor. Çünkü siz bir namaza başladığınız zaman o namazı bozmanız, başka bir gerekçe olmadan, yani aynı namazın kemaline yönelik bir gerekçe olmadan bozmanız, amenizi iptal etmeniz anlamındadır ki bu konuda neyi vardır. Bile bile ise ise. Hatta birinci bölümde bir mesele, hatta belki de bu bölümde miydi tam hatırlamadım onu, Kılmış, namaz kılarken kamet getirilecek olursa, Kıldığınız evet. namazı bozup bozmama noktasında eğer başka bir namaz kılıyorsanız bozmayacaktınız. Aynı namazın kamet ediliyorsa bozulacaksınızdaki hmm. mantık da budur zaten. Hmm. Burada da yani ben o sünneti benim zimmetimde bir kere sabit olsun, başlayayım sonra bozayım demek bile bile bir amele başlayıp bozmak olacağı için bu caiz değil. Bunu yapmaya da gerek yoktur zaten. Evet. Niye? Çünkü sabah namazının sünneti tek başına dahi güneş doğduktan sonra, kerat Bunlar vakti diyor. çıktıktan sonra mezhebimizde İmam Muhammed rahimullah göre kılınabilir ki müştehil kablidir. Bununla amel etmek isteyen kişi de amel edebilir ve kılar. Bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Böylece de aynı maksat hasıl olmuş olur. Ama sualde ifade edildiği üzere sabah namazının farzını kıldıktan sonra henüz sabah namazının vakti çıkmamışken bu sünneti kılabilir miyim? Hanefi mezhebine göre kılamaz. Hmm. Çünkü vakit kerahat vaktidir artık. Evet, hocam. Bu soruyla birlikte programımıza nihayetine erdirdik. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz? Rabbim olacak? bu anlattıkları, anlattıklarımızı öncelikle kendimiz tam anlamıyla hazmedip anlayabilmeyi ve dinleyen kardeşlerimizin de iyi bir şekilde anlayıp ve amel safhasına yansıtabilmeyi cümlemize nasip etsin diyelim. Anlamış Yine bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Şu anda hastanede olan... Kardeşlerimiz var, zor durumda olan kardeşlerimiz var, hmm. abilerimiz, hocalarımız var. İnşallah onlara da dua edelim. Rabbim tez zamanda onların da ailelerine sağlıklı, sıhhatlı bir şekilde dönmelerini nasip eder inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür hmm. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın nihayetini erdirdik. Sizlerle sorularınızı invaliyet.dalegül.tv.com'ta adresinden bize de gönderebilirsiniz. Tekrar dileğiyle hepiniz meyla emanet olun. Hoşçakalın efendim.